Beray malumat hem resmi zatlara hem dostlara mühim bir hakikatı beyan ediyoruz. Üstadımız gençliğinde ve hatta çocukluğundan itibaren izzeti ilmiyeyi muhafaza için şiddetle halktan istina ediyordu. Zeket ve sadakayı katiyen almadığı gibi ikinci mektupta da beyan edildiği üzere hediyeyi kabul etmiyordu. Bu halin şimdiki ihtiyarlık ve zayıflık zamanında Devam edebilmesi için Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle o istina düsturu hastalığa inkılap etti. Yani mukabilsiz bir lokma alsa derhal hasta olur. O lokmayı yiyemiyor, üstadımız gençliğinde bu kadar muhtaç değildi. Tek başına yaşadığı zamanlar pek az bir masraf kendisine kafiydi. Şimdi pek çok talebelerine tayin verdiği ve birkaç hastalıkla hasta bulunduğu bir zamanda o istinaa düsturunun muhafızası için rahmeti ilahiye onu mukabilsiz hediyelerden hasta ediyor. Aynen öyle de üstadımıza hürmet dahi manevi bir hediye gibi olduğundan şiddetle nasın hürmetinden ve elini öpmesinden kaçıyordu. Tarihi hayatının ve ihtiyarlarla temasının şahadetiyle gençliğinde emsallerinin fevkinde olarak Siirt'in Tillo kasabasında inzivaya girmişti. Ağrı vilayetinde Şeyh Ahmet Hani Hazretleri'nin türbesine kapandı. Rusya esir düştüğünde 90 kadar esir zabit kendisinin dini derslerini şevkle dinledikleri halde üsera kampında Tatarların küçük hali bir camiinde bir yer bularak orada yalnızlığa çekildi. İstanbul'da Darü'l Hikmetil İslamiye azalığı gibi, cazip ve şaşalı bir hayat içindeyken, Yuhşâ tepesinde kimsesizliği tercih etti. Van'a döndüğünde, pek çok eski ve yeni talebeleri arasında sürurlu bir ömrü istemeyerek, Erek dağındaki bir mağaraya kapandı. En son defa, otuz senede gördüğü emsalsiz zulümlerin neticesi olarak hapishanelere gönderildiği zaman, Kanunen tecrit müddeti 15 gün olmasına rağmen, 20 ay ve hatta bütün hapis müddetince tecrit mutlakta tutulduğu halde kimseye şekva etmedi. Bütün bu haller gösteriyor ki, üstadımızın fıtratında inziva daima hüküm sürmüştür. Fakat ihtiyarlığında pek çok yardıma, hizmete, sohbete muhtaç olduğu bir vakitte bunun devam etmesi için bir nevi hastalık haleti verilmiş. Beş dakika konuşsa şiddetli bir hararet başlıyor, sesi çıkmıyor hatta şafii mezhebinde olduğu için namazda Fatiha'yı kendisi işitecek derecede okuması lazım gelirken hastalık sebebiyle sesi çıkmadığından mezhebi Hanefi'yi takliden namazlarını eda ediyor. Bu hastalığına dair iki mühim doktorun iki raporu var. İstenilirse gösterilecektir. Şimdi Risale-i Nur'un fevkalade fitoatı ve alemi İslam'da dahi fevkalade bir hüsnü kabule mazhar olması hengamında Düşmanlar dahi dostlara inkılab ettiği bir zamanda, Risale-i Nur'un azami ihlasını ki, rıza-i ilahiden başka dünyevi, uhrevi hiçbir rütbeye, makamı alet etmemek, muhafaza için, dehşetli bir merdumgiriz yani insanlardan tevahuş ve sesi çıkmamak ve konuşmamak hastalığı ve elini öpmek, ona adeta bir tokat vurmak gibi dokunmak vaziyeti, katiyen bize kanaat verdi ki, bu bir istihdam-ı Rabbani'dir. Hatta bu hakikatların izharına vesile olan bir şahsı da üstadımız helal etti. Haşiye: Üstadımızdan sorduk. Neden Risale-i Nur'un şaşaalı intişarı ve düşmanların dahi malup olup dostane vaziyet aldıkları bir zamanda insanlarla görüşmüyorsunuz? Cevaben dedi ki: Benim ile görüşmek isteyenler ya muarızdır veya dosttur. Dost olsa Risale-i Nur'un yüzbinler nüshası benim bedelime tam konuşuyor bana kat'iyen ihtiyaç bırakmamış. Görüşmek isteyen muarız olsa, bu otuz sene zarfında pek çok mahkemeler ve ehli i vukuflar tetkik ettikleri halde ne nur risalelerinde ve ne de nur talebelerinde hiçbir suç bulamamışlar. Yirmi dört mahkeme, Risale-i Nur'da suç bulamıyoruz dedikleri, dört mahkemede kat'iyen umum nur risalelerine beraat vererek, Kaziye muhkeme haline gelen kararları ile bütün kitapları, mektupları sahiplerine iade etmesi benim bedelime muarızlara tam cevap veriyor. Bana ihtiyaç kalmamış. Eğer şahsi görüşmek istenilse, bütün Nur talebeleri bir citte bu bicare saidin dava vekilleri olduğu gibi İstanbul'da ve Ankara'da avukatları bulunduğundan isteyenler onlarla görüşebilir. Şiddetli hastalığı ve çok ihtiyarlığı için zaruri işlerini gören hizmetkarları. Bismihi Sübhanehu. Üstadımız ifade buyurdular ki, Aleyhimizde olan Cumhuriyet Gazetesi müdafaamı çok yanlış ve gayet fena bir tarzda tayir etmiş. Hatta, bir cani yüzünden on masuma zarar gelmemesi için cümlesinin yerine, bir cani yüzünden on masumu zulmetten kurtarmak için gibi hezeyanlar karıştırmış. Hem de o yazdığım cevap, 5-6 sene evvel İstanbul 2. Sulf ceza mahkemesinde aynen söylenmiş, en mühim meselemde beraat verilmiş bir müdafaa iken, 1-2 ay evvel bir bardak suda bir fırtına koparmak nev'inden, İstanbul seyahatimde gayet manasız garazkerane bir savcı Isparta müddeyi umumisine havale edip, manasız benim ifademi almaya iki resmi polis memuru gönderdi. Onlara dedim, o meseleye beş sene evvel cevap verilmiştir. İşte o zamanki cevabım da budur, dedim, onlar da kabul ettiler. Hem de makine ile çıkardılar, hem o harife de göndermişler. Şimdi uzak bir yerde tekrar manasız olarak bizden uzak bir kaymakama başkası onu vermiş. İftiracı gazete de, onu kaymakam savcıya vermiş demesiyle, Risale-i Nur'un bir kısım zayıf şakirtlerine vesvese ve bir evham vermek istemiştir. Bu yazıya Nur'un çok avukatları tekzip yazsınlar. O meselenin mevzuna dair İstanbul Sıhhî heyetinden dört rapor var. Fakat lüzumsuz olduğu için kimseye göstermeye tenezzül etmedim. Hem de lüzum olmamış. Sayit Nursi Ankara'daki iki emniyet müdürüne çok selam ediyorum. Böyle şeylere ehemmiyet vermesinler. Bismihi Sübhaneh Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Ebeden Daima Aziz Sıddık Kardeşlerimiz Evvelen Üstadımız Leyle ibraatınızı tebrik ediyor, hem selam ve dua ediyor. Saniyen Diyarbakır'dan dün aldığımız mektupta ifade edildiğine göre, Diyarbakır havalisiyle beraber şarkta şimdi 200 kadar nur dersaneleri açılmış. Ayrıca Diyarbakır'da kadınlara mahsus 4-5 dershane nuriye varmış. İnşallah bu büyük bir hayrın alametidir. Üstadımız, on sene evvel işaret ve büyük menfaatını beyan ettiği nur medreselerinin, şimdi bu zamanda açılma işi, tam tahakkuk safhasına girmiş bulunuyor. O zaman demişti, şimdi resmen din tedrisatı için hususi dershaneler açılmasına, izin verilmesine binaen, nur şakirtleri mümkün olduğu kadar her yerde küçücük bir dershane-i nuriye açmak lazımdır. Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifade eder, fakat herkes her bir meselesini tam anlamaz. İman hakikatlerinin izahı olduğu için hem ilim, hem marifetullah, hem huzur, hem ibadettir. Eski medreselerde 5-10 seneye mukabil, inşallah nur medreseleri 5-10 haftada aynı neticeyi temin edecek ve 20 senedir ediyor. Üstadımız, Barla'daki dokuz senelik ikametgahı olan ve Risale-i Nur'un birinci dershanesi, hem altı vilayet genişliğindeki Medresetü Zehra'nın çekirdeği bulunan hanesini, Medrese-i Nuriye olarak Risale-i Nur'a vakfetmişti. Şimdi onu müteakip hem Isparta ve civarı kazaları ve bazı köylerinde hem Diyarbekir ve Şark'ta Nur dershaneleri açılmaktadır. Bu suretle o dershanelerde nurların okunması ve nurlarla meşguliyete devam edenlere ve ders alanlara talebeyi ulum şerefini kazandırmaktadır. Talebeyi ulumun ise adi harekatı hatta uykusu dahi ibadet hükmüne geçtiğini bazı büyük müçtehitler beyan etmişler. Salisen Nurlar'ın radyo diliyle Anadolu ve Alemi İslam'a intişarının ilk mukaddemesi Mübarek Leyle-i tevafuk etmesi bu vatan ve Alemi İslam hakkında Risale-i Nur lehinde büyük bir hayrın alameti ve işaretidir. Elbaki hüve'l-baki kardeşleriniz Tahiri, Zübeyir, Sungur, Ceylan, Bayram. Taşıye Bu mektup aynı zamanda telgrafla veya mektupla Üstadımızın Leyle iberatlarını tebrik eden kardeşlerimize cevaptır. Bismihissubhane. Umum dostlarıma ve nur kardeşlerime bu vasiyeti ilan ediyorum. Ben şahsım itibariyle vazife-i nuriyeyi yapmaya takatim kalmamış. Belki ihtiyaç da kalmamış. Hem müteaddit tesemmümlerle ve çok ihtiyarlık vaziyetiyle ve hastalıkla şimdiki hayatta kalmak tahammülüm kalmamış gibidir. Şayet müştak olduğum ölüm elime geçmese de, zahiri hayatımda ölmüşüm gibi diye bu vasiyetimi yazıyorum. Halik Rahman Rahime hadsiz Şükür olsun ki, bundan 60-70 sene evvel hilafı adet olarak tahsili ilim, hususan ilmi imani yolunda başkaların muavenetine yalvarmamak ve tam fakr haliyle beraber eski sayit çocukluk, gençlik zamanında talebelerine tayinlerini kendi vermeye çalıştığı ve ancak kısa bir zaman beş tayin kabul edip mütebaki talebelerine bazan 20 30 talebesine tayin verdiğinden ilmi vasıta-i etmeye o talebeler mecbur olmadılar. İktisat ve kanaatle o zaman muvaffak oldukları gibi Cenab-ı Erhamur Rahimine hadsiz şükür olsun ki eski Said gibi şimdi Risale-i Nur kendi hakiki talebelerinin tayinlerini neşriyatı ile mükemmel vermeye başlamış Azami ihlası kırmamak için, Risale-i Nur has talebelerine hususan nafakasını tedarik edemeyenleri tam tamına idare edecek derecede, Risale-i Nur'un satılan nüshalarının beşten birisi Risale-i Nur'un hakkı olduğu cihetle, şimdi elli altmış talebesine kâfî sermayesi çıkıyor. Benim bir bîçâre Said'in içinde hiçbir hakkı yoktur. Yalnız Risale-i Nur'un hasiyeti ve şakirtlerinin şahs-ı manevîsinin kemal-i sadakati, bu manevî nur bayramına vesile oldu. Şimdi bütün talebelerin fevkinde diyerek değil, benim en yakınımda hizmetimde olup, bir derece tam tarz-ı hareketimi bilenler ve yakından görenler içinde de, dört beş adamı mutlak vekil yapıyorum. Ben ölsem veya hayatta şuursuz kalsam, nurlara karşı hizmetimin tarzını bilerek tam yapabilsinler. Şimdilik Tahiri, Sungur, Ceylan, hüsnü ve bir iki adam daha mutlak vekilim olarak vasiyet ediyorum. Şimdi Risale-i Nur'un satılan nüshalarının sermayesi, Risale-i Nur'un malıdır. Said de bir hizmetkardır. Hayatta tayinini alabilir. Hatta bugünlerde ölüm bana çok yakın göründü. Ben de altı vilayette bulunan 50-60 talebeyi, 2-3 sene nur sermayesinden tayinini vermek, kat'î niyet ederken, Belki bazılarını bazı maniler onları talebelik hizmetinden vazgeçirecek diye vazgeçtim. Şimdi vasiyetimi yazdım. Sayit Nursi. Haşiye. Gavs-ı Azam Şeyhi Geylani an Risale-i Nur'a ve müellifine işaret ettiği Kerameti Gaybiyesinde bir fıkrada Daîşu Saîden diye mâişat hususunda saadetle yaşayacağını ve en mesut olacağını haber vermiş. Halbuki biz üstadımızın fakru istinasını şimdiye kadar zahiren buna muhalif görüyorduk. Gavs-ı Azam'ın bu ihbar-ı gaybiyesi, üstadımızın hayatında şimdi bilfiil fiil görülmüş ki, küçüklüğünde daha on yaşındayken amcasının çorbasını içmezdi, minnet altına girmezdi ve ders verdiği eski talebelerinin maişetini de kendisi deruhte ederdi. Aynen şimdi de elli altmış talebesinin tayinlerini vermesi o gaybi ihbarın tam tahakkuk ve tezahür ettiğini göstermiştir. Tahiri Sungur, Ceylan.